Şuara suresi, Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Tasin Mim. İşte şunlar apaçık kitabın ayetleridir. Onlar iman etmiyor diye neredeyse kendine yazık edeceksin. Dilesek üzerlerine gökten bir ayet, bir mucize indiririz de ona boyunları eğik, bükülü kalır. Kendilerine Rahmandan herhangi yeni bir mesaj geldiğinde ondan yüz çevirirler. Elbette bu mesajı da yalanladılar. Fakat alay edip durdukları şeylerin haberleri yakında kendilerine gelecektir. Yerde her değerli çiften nice bitkiler yetiştirdiğimizi hiç mi görmediler? Çoğu inanmamış olsa da şüphesiz ki bunda bir ders vardır. Şüphesiz ki Rabbin güçlüdür, çok merhametlidir. Hani Rabbin Musa'ya, zalim topluma yani Firavun'un kavmine git, ''Hala takvalı, duyarlı davranmayacaklar mı?'' diye seslenmişti. Musa şöyle demişti. ''Rabbim, beni yalanlamalarından korkuyorum. İçim daralabilir, dilim dönmeyebilir. Bu nedenle Harun'a da elçilik görevi ver. Onların leyhinde benim aleyhimde bir suçum var. Beni öldürmelerinden korkuyorum.'' Allah şöyle demişti. ''Hayır, ikiniz mesajlarımı götürün. Biz sizinle birlikteyiz. Olup biteni duymaktayız. Firavun'a gidin ve deyin ki, Şüphesiz ki biz, İsrail oğullarını bizimle göndermen için alemlerin Rabbinin elçileriyiz. Firavun şöyle demişti, Biz seni aramızda çocukken büyütmemiş miydik? Sen de ömründen senelerce aramızda kalmıştın. Yaptığın o işini de yapmıştın. Sen nankörlerdensin. Musa şöyle demişti, ben o zaman şaşkınlardan olarak hata ile o işi yapmıştım. Sizden korktuğum için de aranızdan kaçmıştım. Sonra Rabbim bana hikmet yani doğru hüküm verme yeteneği verdi ve beni elçilerden biri olarak görevlendirdi. Başıma kalktığın o nimete gelince, onun sebebi de İsrail oğullarını kendine kul köle etmendi. Firavun, alemlerin Rabbi de nedir diye sormuş. Musa ise, Kesin inananlar olursanız bilin ki o göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir demişti. Firavun etrafındakilere duymuyor musunuz demiş. Musa devamla o sizin de Rabbinizdir, önceki atalarınızın da Rabbidir demişti. Firavun size gönderilen bu elçiniz mutlaka cinlenmiştir deyince, Musa aklınızı kullanırsanız anlarsınız ki Allah doğunun, batının, ve ikisi arasında bulunanların da Rabbidir demişti Firavun Benden başkasını ilah edinirsen Şüphesiz ki seni hapse atılanlardan yaparım deyince Musa Sana apaçık bir şey Apaçık bir delil getirsem de mi Hapse atarsın diye sormuştu Firavun Doğru söyleyenlerden sen getir onu Delilini göster demişti Bunun üzerine Musa Asasını atmıştı Bir de ne görsünler o asa apaçık bir yılan olmuş. Elini de koynundan çıkarmıştı. Bir de ne görsünler o eli bakanlara bembeyaz görünmüştü. Firavun çevresindeki yöneticilere şöyle demişti. Bu sizi büyüsüyle yurdunuzdan çıkarmak isteyen çok bilgili bir büyücüdür. Öneriniz nedir? Yöneticiler kardeşiyle birlikte onu yani Musa'yı alıkoy ve bütün bilgin büyücüleri sana getirmeleri için ''Toplayıcıları şehirlere gönder.'' demişlerdi. Ardından büyücüler belirli bir günün belirlenen vaktinde bir araya getirilmişlerdi. İnsanlara da ''Siz de toplanıyor musunuz? Artık toplanın.'' demişti. Şehir halkı ''Umarız ki büyücüler üstün gelirlerse büyücülere uyarız.'' demişti. Büyücüler geldiklerinde Firavun'a ''Galip gelirsek bize ödül var değil mi?'' demişlerdi. Firavun ''Tamam.'' Şüphesiz ki o takdirde siz gözdelerimden olacaksınız. Cevabını vermişti. Musa onlara ne atacaksanız atın demişti. Onlar da iplerini ve asalarını atmış. Firavunun itibarı için elbette biz galip geleceğiz demişlerdi. Musa da asasını atmıştı. Bir de ne görsünler Musa'nın asası onların uydurduklarını yutuyor. Bunu gören büyücüler derhal secdeye kapanmışlardı. Alemlerin Rabbin'e. Yani Musa ve Harun'un Rabbine inanıp güvendik demişlerdi. Firavun şöyle demişti. Ben size izin vermeden ona iman ettiniz öyle mi? Şüphesiz ki o Musa size büyü öğreten büyüğünüzdür, akıl hocanızdır. İleride size neler yapacağımı elbette bileceksiniz. Dönekliğinizden dolayı kesinlikle ellerinizi ve ayaklarınızı elbette kestireceğim ve hepinizi asacağım. Büyücüler şöyle demişlerdi. Zararı yok. Nasıl olsa Rabbimize döneceğiz. İlk iman edenler yani iman edenlerin öncüleri olduğumuz için Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umuyoruz. Musa'ya kullarımı geceleyin yola çıkar şüphesiz ki takip edileceksiniz diye etmiştik. Firavun da şehirlere asker toplayıcılar göndermiş ve şüphesiz ki bunlar az bir topluluktur ama bize karşı öfke doludurlar biz ise donanımlı bir topluluğuz demişti. Bu vesileyle onları, yani Firavun ve halkını bahçelerinden, su kaynaklarından, hazinelerden ve değerli makamlardan çıkarmıştık. Böylece İsrail oğullarını onlara, yani geride bıraktıklarına mirasçı yapmıştık. Firavun ve adamları gün doğarken onların peşine düşmüştü. İki topluluk birbirini görünce Musa'nın halkı, şüphesiz ki yakalandık demişlerdi. Musa, asla! Şüphesiz ki Rabbim benimledir Bana yol gösterecektir demişti Musa'ya Asanla denize vur diye Vahyetmiştik Deniz derhal yarılmış Her bölüm koca bir dağ gibi olmuştu Diğerlerini oraya yaklaştırmıştık Musa ve beraberindekilerin Hepsini kurtarmıştık Sonra diğerlerini Suda boğmuştuk Çoğu inanmamış olsa da Şüphesiz ki bunda bir ders vardır Şüphesiz ki Rabbin güçlüdür çok merhametlidir Onlara İbrahim'in haberini tilavet et Okuyup aktar Hani İbrahim Babasına ve kavmine Neye tapıyorsunuz diye sormuştu Onlar putlara tapıyoruz Ve onlara tapmaya devam edeceğiz Demişlerdi İbrahim kendilerine yalvardığınızda Sizi duyuyorlar Veya size yarar ya da zarar verebiliyorlar mı Diye sormuştu Onlar hayır ama biz ''Babalarımızı böyle yapar bulduk.'' cevabını vermişlerdi. İbrahim şöyle demişti. ''Siz ve önceki atalarınız neye taptığınızı hiç düşündünüz mü? Şüphesiz ki o putlar benim düşmanımdır. Sadece alemlerin Rabbine kulluk ederim. O beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Beni yedirendir ve beni içirendir. Hastalandığımda bana şifa verendir. Beni öldürüp sonra diriltecek olandır.'' Hesap gününde benim için hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur. Rabbim bana doğru hüküm verme yeteneği ver ve beni iyiler arasına kat. Bana benden sonra gelecekler arasında iyilikle anılmayı nasip et. Beni cennet nimetinin mirasçılarından kıl. Şaşkınlardan olan babamı da bağışla. Samimi bir kalp ile gelenlerin dışında mal ve çocukların kişiye yarar sağlayamayacağı gün. Yani insanların diriltileceği gün beni rezil etme. O gün cennet muttakilere yani duyarlı olanlara yaklaştırılacaktır. Cehennem de azgınlar için ortaya çıkartılacaktır. Cehennemliklere Allah'ın peşi sıra taptıklarınız nerede? Size yardım edebiliyorlar mı veya kendilerine yardımları dokunuyor mu denecektir. Onlar yani İbrahim'in kavmi bütün azgınlar, ve iblisin askerleri hepsi tepe taklak cehenneme atılacaklardır. Cehennemlikler orada birbirleriyle çekişerek şöyle diyeceklerdir. Allah'a yemin olsun sizi alemlerin Rabbi ile eşit saymakla doğrusu apaçık şaşkınlık içindeymişiz. Bizi o suçlulardan başkası saptırmadı. Bizim için şefaatçiler de yok. Yakın bir dost da yok. Keşke bizim için dünyaya bir daha dönüş olsaydı da müminlerden olsaydık. Çoğu inanmamış olsa da Şüphesiz ki bunda bir ders vardır. Şüphesiz ki Rabbin güçlüdür, çok merhametlidir. Nuh'un kavmi de elçileri yalanlamıştı. Kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti. ''Allah'a karşı takvalı olmaz mısınız? Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Allah'a karşı takvalı olun ve bana itaat edin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim yalnızca alemlerin Rabbine aittir. Allah'a karşı takvalı olun.'' Ve bana itaat edin Kavmi Sana düşük seviyeli insanlar uymuşken Biz sana iman eder miyiz hiç? Demişti Nuh şöyle demişti Onların daha önce neler yaptığına dair hiçbir bilgim yok Düşünürseniz Onların hesabının ancak Rabbime ait olduğunu anlarsınız Ben müminleri asla yanımdan kovamam Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım Kavmi şöyle demişti Ey Nuh ''Bu davandan vazgeçmezsen iyi bil ki kovulmuşlardan olacaksın.'' Nuh Rabbine yönelerek ''Rabbim kavmim beni yalanladı. Benimle onlar arasında hükmünü ver ve hem beni hem de benimle birlikte inananları kurtar.'' diye dua etmişti. Biz de onu ve beraberindekileri dolu gemide taşıyarak kurtarmıştık. Sonra da geri kalanları suda boğmuştuk. Çoğu inanmamış olsa da şüphesiz ki bunda bir ders vardır.''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 bir anıt mı dikiyorsunuz? Sürekli kalacağınızı umarak sağlam yapılar yapıyorsunuz. İnsanları yakaladığınız zaman zorbalar olarak yakalıyorsunuz. Zalimce davranıyorsunuz. Allah'a karşı takvalı olun ve bana itaat edin. Bildiğiniz şeyleri size bolca verene, yani hayvanları, çocukları, bahçeleri ve su kaynaklarını size bolca veren Allah'a karşı takvalı olun. Şüphesiz ki üzerinize gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum. Kavmi ise şöyle demişti. Öğüt versen de öğüt verenlerden olmasan da bizim için birdir. Bu söylediklerin öncekilerin uydurmalarından başka bir şey değildir. Biz asla azaba uğratılacak da değiliz. Böylece onu yani Hud'u yalanlamışlardı. Biz de kendilerini helak etmiştik. Çoğu inanmamış olsa da şüphesiz ki bunda bir ders vardır.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 Ekinlerin ve salkımları aşağıya satmış hurmalıkların içinde güvende bırakılacak mısınız? Şımarıklık yaparak dağlardan, kayalardan evler yontuyorsunuz. Allah'a karşı takvalı olun ve bana itaat edin. Yeryüzünde bozgunculuk yapıp ıslah edici olmayan haddi aşanların emrine itaat etmeyin. Onların hükümlerine boyun eğmeyin. Kavmi ise salihe şöyle demişti. Sen sadece büyülenmişlerdensin. ''Sen de ancak bizim gibi bir insansın. Doğru söyleyenlerdensen bize bir delil getir.'' Salih de şöyle demişti. ''İşte delil bu dişi devedir. Belirli bir gün su içme hakkı onundur. Belirli bir günün içme hakkı da sizindir. Sakın ona hiçbir kötülük yapmayın. Yoksa büyük bir günün azabı sizi yakalar. O deveyi hunharca katletmiş, sonradan pişman olmuşlardı. Ama çoktan o azap kendilerini yakalamıştı.''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 İnsanlardan Rabbinizin sizin için yarattığı eşleri bırakıyor, erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Doğrusu siz sınırı aşmış sapkın bir topluluksunuz. Kavmi Eylut, bu davandan vazgeçmezsen mutlaka kovulup çıkartılanlardan olacaksın deyince Lut da doğrusu ben sizin bu işiniz nedeniyle sizi kınayanlardanım cevabını vermişti. Rabbim onların yaptıkları işin sonucundan Beni ve ailemi kurtar diye dua etmişti. Biz de geride kalanlar arasındaki yaşlı eşi hariç onu ve bütün ailesini kurtarmıştık. Ardından diğerlerini helak etmiştik. Üzerlerine büyük bir bela yağmuru yağdırmıştık. Uyarılanların ama yola gelmeyenlerin bela yağmuru ne de kötü olmuştu. Çoğu inanmamış olsa da şüphesiz ki bunda bir ders vardır. Şüphesiz ki Rabbin güçlüdür, çok merhametlidir.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 İnsanlara eşyalarını eksik vermeyin. Yeryüzünde bozguncular olarak karışıklık çıkarmayın. Sizi de önceki nesilleri de yaratan Allah'a karşı takvalı olun. Kavmi şöyle demişti. Sen sadece büyülenmişlerdensin. Sen de ancak bizim gibi bir insansın. Biz seni şüphesiz ki yalancılardan sanıyoruz. Doğru sözlülerdensen üzerimize gökten bir parça indir. Şuayb, Rabbim yaptıklarınızı çok iyi bilendir demişti. Onu yalanlamışlardı ve kendilerini o gölge gününün azabı yakalamıştı. Şüphesiz ki o büyük bir günün azabıydı. Çoğu inanmamış olsa da şüphesiz ki bunda bir ders vardır. Şüphesiz ki Rabbin güçlüdür, çok merhametlidir. Şüphesiz ki o Kur'an alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Uyarıcılardan olasın diye o Kur'an'ı apaçık Arapça diliyle, Güvenilir ruh yani Cebrail senin kalbine indirmiştir. O Kur'an'ın ilkeleri öncekilerin kitaplarında da vardı. İsrailoğulları alimlerinin o Kur'an'ı tanıyıp bilmesi inkarcılar için bir delil değil midir? Biz Kur'an'ı Arap olmayanlardan yabancı birine indirseydik, o da onu kendilerine farklı bir dilde okusaydı yine de ona inanmazlardı. Biz o Kur'an'ı suçluların kalplerine Gözlerinin içine böylece soktuk, hiç farkına varmadan kendilerine ansızın gelecek acıklı azabı görünceye kadar ona iman etmezler. Azabı gördüklerinde bize süre tanınır mı diyeceklerdir. Azabımızı acele mi istiyorlar? Şimdi şunu bir düşün, biz onları senelerce yaşatsak, sonra da kendilerine söz verilmiş olan azap başlarına gelse, yararlandırıldıkları nimetlerin kendilerine hiçbir yararı olmayacaktır. Zaten gerçeği hatırlatan uyarıcılar olmadan hiçbir şehri helak etmemiştik. Biz kimseye haksızlık edici de değildik. O Kur'an'ı şeytanlar indirmemiştir. Bu onlara yarışmaz. Zaten buna güçleri de yetmez. O şeytanlar vahyi duymaktan kesin olarak uzak tutulmuşlardır. Allah ile birlikte herhangi bir ilaha sakın yalvarma. Yoksa sen de azap edilenlerden olursun. Önce yakın akrabanı uyar. Sana uyan müminlere merhamet kanadını indir. Onlar sana isyan ederlerse de ki ben sizin yapmakta olduğunuz şeylerden uzağım. Ayağa kalktığında ve secde edenler arasındaki dolaşmanda seni görene ayrıca duyan, bilen, güçlü, çok merhametli olan Allah'a güven. Şeytanların kime ineceğini size bildireyim mi? Onlar günaha, iftiraya düşkün olan herkese inerler. Onlar yalan sözlere kulak verirler, çoğu da yalancıdır. İnançsız şairlere gelince onlara azgınlar uyarlar. Onların her vadide şaşkın şaşkın dolaştıklarını ve yapmayacakları şeyleri söylediklerini görmüyor musun? Ancak iman edip iyi işler yapanlar, Allah'ı çok ananlar ve haksızlığa uğratıldıklarında kendilerini savunanlar hariç haksızlık edenler nasıl bir devrimle devrileceklerini ileride bileceklerdir.